Namazın farzları. Farz, Allahü Teâlâ'nın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibadetin farzları yerine getirilmedikçe o ibadet sahih doğru olmaz. Namaz kılarken on iki şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların yedisi namazın dışında be'şi de içindedir. Dışındaki farzlara,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 Cünüp olanında gust etmesidir. 2. Necasetten taharet. Namaz kılanın vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri kaba ve hafif necasetten yani dinimizde nets pis sayılan şeylerden temizlemektir. Mesela kan, idrar, alkol gibi maddeler dinimizde pis sayılmaktadır. 3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 Elleri dize koyup eğilmektir. Rükûda en az üç kere Sübhane Rabbiyel-Azîm denir. Doğrulurken Semiyallâhu limen hamide denir. Doğrulunca da Rabbenâ lekel hamd denir. 4. Secde Rükûdan sonra yere kapanmak demektir. Secde, arka arkaya iki kere